Sahabenin bizden farkı şuydu, ''Amenna ve seddakna'' diyorlardı. Biz böyle diyemiyoruz. Nasıl yani diyoruz. Sahabe nasıl yani demezdi. <gülüyor> Cenab-ı Hak böyle mi indirdi, Efendimiz böyle mi tebliğ etti? ''Amenna ve seddakna'' Hayır, böyle bir mükellefiyetimiz yok ki bizim.